Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı yeni yayın döneminde devam edecek. Aynur Hanım'la bugün avukatlara, avukatlığa, yargının kurucu unsuru olan avukatların e, yargı içindeki fonksiyonlarına ilişkin konuşacağız. E, değil mi Aynur Hanım? Evet, yargının kurucu unsuru olan savunmanın tek temsilcisi avukatlar ve avukatların yetkilerine e, görev yapmalarına yönelik haksız müdahaleler ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda verdiği e, ve e, bu ayın dokuzunda resmi gazetede yayınlanan iki karara biraz el atacağız. Belki e, bir iki e, cümleyle de Çağdaş Hukukçular Derneği Yöneticileri olan avukatlar hakkında geçen hafta verilen kararla ilgili e, düşüncelerimizi paylaşacağız. E, bugünkü konumuz bu. Evet yani. Anayasamızda da hak arama hürriyeti ya da özgürlüğünü düzenleyen 36. maddede herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir diyorum. Şimdi bu düzenlemeden sonra hiçbir mahkeme yani elbette ticaret mahkemesi harcılığa bir suç veya davaya bakmayacak ama görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamayacak. E, böyle olunca e, herhangi bir iddia, herhangi bir dava sırasında mahkemeler bu görevi yapmaktan söz gelimi şunun davası işte e, çok önemli bir silahlı örgütün davası. Sanığı diye bu davaya bakmaktan vazgeçemeyecekleri gibi avukatlar da bu kadar özellikle ciddi suçlamalarda ya da basit davalarda dahi müvekkillerin haklarını korkusuzca ve devletin onlara sağladığı dokunulmazlık düzenlemeleri çerçevesinde yapacak. Ee, ama buna rağmen avukatlarla ilgili gerek müvekkillerinden gerek karşı yandan e, birçok saldırı ve sonuçta da ölümler yaşanmasına rağmen asıl devletin yanından bu avukatlık görevlerini yaparken ciddi baskılar, tehditler ve de davalar olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz. İşte biraz evvel Anayasa Mahkemesi'nden bahsettiniz Aylnurum. Bu var. İşte çehade davası dediğimiz dava var. Orada birçok avukat arkadaş sadece avukatlık görevini yaptıkları için yargılandılar. Yakında başka bir toplu dava içerisinde sadece o davadaki bir kısım sanıkların avukatlıklarını yaptıkları için yargılanan ve mahkum olan insanlar var. E, bu arada teşkinen suçlu gözüyle bakıldığı için avukatlar girdikleri davalar müvekkilleri nedeniyle işte bir avukata bu İskilce'desindeki patlama sonrası e, işte bu işi yapan o diye bir suçlama var ve yani ne büyük Doğa ve Allah'ın e, şeysi ise hikmeti ise o sırada bir karakolda müvekkiliyle ilgili e, Avukatlık görevini yapar ee, avukat bu kişi ama peşin suçlu görüldüğü için işte bu patlamayı onun yaptığı gibi iddialar var ciddi iddialar var. Bu bakımdan e, hem avukatların ulusal ve uluslararası güvencelerini ve hatta işte yargı deyince aklımıza gelen önce adalet ve adaletin bir tarafı vicdan. Ama yargı deyince, adalet deyince mahkemeler, mahkemelerde hakimler, savcılar ve avukatlar bunlara ilişkin devletin pozitif sorumlulukları aklımıza geliyor. Ulusal ve uluslararası. Evet Aynur Hanım bu anayasa mahkemesi kararı ile isterseniz başlayalım. Tabii başlayalım ama ondan önce isterseniz avukatların ceza muhakemesi içindeki ya da hukuk o, muhakemesinde içecek şekilde adalete erişim yolundaki e, konumundan bahsetmek lazım. Siz az önce Anayasa 36'dan bahsettiğimiz hak arama özgürlüğünü düzenliyor. E, bu madde herkesin meşru vasıta ve yollardan yararlanarak iddia ve savunma hakkına ve adil argılanma hakkına sahip olduğunu yazıyor. E, güvence altına alıyor. Ama Anayasamızın bir de 40. maddesi var. 40. Madde de herkese bir uyuşmazlığın tarafı ise bir haksızlığa uğradığını iddia ediyorsa, bir suçtan zarar gördüğünü iddia ediyorsa etkili bir başvuru yoluna sahip olma hakkını tanıyor. Şimdi hak arama özgürlüğü yetkili merciler önünde hem beyanda bulunmayı hem derdini söyleme ve kendisini dinletme hakkını, lehindeki delilleri öğrenme, kendi delillerini, lehine olan delilleri ileri sürme hakkını hem iddiayı hem savunmayı içeriyor ve, ve bu e, at, anayasa 36'da geçen meşru vasısta kelimesinin içindeki vasıtaların en etkilisi ve vazgeçilmesi ve e, yargıda e, savunma hakkını kullanmak ve duruşmalara katılmak, hukuki işlerde danışmanlık yapmak ve hukuki işleri e, takip etmek tek sahip olan avukatlar. Yani avukatlar aslında meşru vasıstanın en birinci organı ve hepimiz biliyoruz ki adli sistem içinde adalete erişim hakkı kişinin kendiliğinden kullanabileceği bir hak değil. İster suç suç fesatında olsun, ister bir suçun mağduru olsun, ister bir hukuki uyuşmazlıkla davalı ya da davacı olsun ya da bir idari dava açmak ihtiyacını duysun, bunu kendiliğinden kullanamıyor bir kişinin haksızlığa uğradığını ileri sürmesi ya da kendisini savunabilmesi için devletin bir pozitif yükümlülüğü var az önce sizin de söylediğiniz gibi bu pozitif yükümlülükle de devlete iyi işleyen adil, dürüst hakkaniyetli işleyen bir adalet mekanizması kurma ödevini yüklüyor İşte bu ödev içinde sürecin kamuya açık, şeffaf ve belli temel ülkelere, insan haklarına, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesine, demokrasi e, ilkesine uygun bir şekilde e, yürütülmesi gerekiyor bu sistem içindeki işlemlerin ve diyalektik bir süreç içinde e, işlem yapılması lazım. Yani bir kavga değil, çatışma değil, e, mücadele değil, el birliği ile, kolektif iş birliği ile gerçeği arama çalışması ee, özellikle e, ceza hukukunda ciddi sorunlar var. E, hükmü toplum adına hakim kuruyor ama bir tarafta iddia makamı var. O kendi tezini ileri sürüyor, soruşturma açarak iddianame e, yazarak. Bir tarafta da bu iddianın karşısında kendi tezini karşı tezi geliştiren savunma makamı var. İşte bu savunmayı savunma hakkını kullanan kişiler şüpheli ve sanıklar savunma hakkı, savunma erki yargının kurucu unsuru ama e, onların yanında hukuki yardım sunan müdafiler de savunma hakkını teke, tekel olarak kullanan, mesleki olarak kullanan avukatlar. İşte bu avukatlar aslında avukatlık kanunu 57. maddeye göre görevlerini icra ederken hakim statüsü, hakim konumundalar, hakim statüsü içindeler. Avukatlık kanunu onları hakimler gibi görüyor ve koruyor hatta, ve onlara hatta, hatta Türk Ceza Kanunu sanıyorum 5. maddesinde de avukatları yargı mensubu olarak tarif ediyor kim Evet 6. madde yargı görevi yapan kamu görevlisi olarak kabul ediyor. Hakimleri, evet. savcıları ve avukatları yargı görevi yapan olarak tanıyor. Evet. E, ve ve dolayısıyla, devlet devlet bu sistemi sağlayabildiği zaman o sistem içerisinde bir hukuk güvenliğinden bahsedebilme imkanı var Aksade o toplumda devlet bu pozitif yükümlülüklerini yerine getirmiyor ise o sistemde bir hukuk güvenliğinden bahsetmenin imkanı bulunmamaktadır imkanı yok. Avukatlık kanunu da zaten avukatlığı kamu hizmeti olarak tanımlıyor. Eee avukatı da az önce söylediğimiz gibi yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız olarak temsil eden vazgeçilmez bir özne olarak tanımlıyor. Ama acaba vazgeçilmez mi avukatlar? Problem işte tam bu noktada başlıyor. Eee duruşmayı hakim yönetiyor. Soruşturmayı eee savcı yönetiyor. Ama avukatın Avukata savunmayı yönetiyor, savunmayı ve iddiayı eğer suçtan zarar gören tarafıysa ileri sürüyor. Ama avukatların sürece katılması ile ilgili mutlaka e, görevde olmasını getiren sınırlı düzenlemeler var. Bazı suç tipleri bakımından hem suçtan zarar gören için hem şüpheli için avukatın vazgeçilmez olduğu işleme mutlaka katılması gerektiği öngörülüyor. Ama basit işler bakımından avukatın hukuki yardımı olmasa da sürecin hakimler ve savcılar tarafından yürütebileceği yürütülebileceği kabul ediyor. Tabii bunun en önemli nedeni ekonomik nedenler. Çünkü avukatlar bağımsız olarak görev icra ettikleri için ücretlerini devletten değil müvekkillerinden aldıkları için müvekkillerinin eğer avukata ödeme yapma gücü yoksa devletin adli yardım yani ücretsiz avukatlık hizmeti sunması gerektiği için devletler bu ücretsiz avukatlık konusunu dikkate alarak her konuda avukatın e, zorunlu olarak işlemde olmasını öngörmüyorlar. Bu işlerine gelmiyor. E, bazı sınırlamalar getirilebiliyor. Bu ya işin basit olmasından kaynaklanan sınırlamalar ya da işin tehlikeli olmasından e, kaynaklanan sınırlamalar. Eğer süreci avukat şu noktada girerse edindiği bilgileri müvekkiline söylerse o zaman deliller kaybolabilir gibi bir takım istisnai durumlara özgü sınırlamalardan dolayı avukatın sürece katılması istenmiyor. Bu da avukatları ayrıksı otu reddedilen zaman zaman varlığı istenmeyen kişi durumuna getiriyor ve bu noktada da avukatlara bir takım yerli yersiz haksız müdahaleler yapıldığını görüyoruz. Oysa avukatlar az önce söylediğimiz gibi insan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da kabul edildiği üzere sürece katılması gerekli olan varlıklar. Çünkü kişinin yani ister şüpheli olsun, ister suçtan zarar gören olsun uzman olmadığını görüyoruz. Yani bir insan mimar olabilir, mühendis olabilir, çok iyi bir kasap olabilir, çok varlıklı bir kişi olabilir ama... Eğer e, vatandaşlık haklarını çok iyi bilmiyorsa ya da iyi bir vatandaşlık hakkı uzmanı olsa bile kendi çapında uğradığı haksızlığın hukuki karşılığını bilmiyorsa, hukuktan kaynaklanan ödevlerini, yetkilerini, haklarını bilmiyorsa, bilse bile bunları kullanacak beceriye, e, donanıma sahip değilse, o zaman bir uzmanın yani bir avukatın hukuki yardımından yararlanması gerekiyor. Çünkü avukatlar hukuki yardım sunarken sadece savunma hakkını kullanmıyorlar. Kişinin sadece e, haklarını e, ileriye sürmüyorlar. Aynı zamanda bir hukuki denetim de yapıyorlar. Avukat sürece katılana kadar savcı tarafından, kolluk tarafından, hakim tarafından ne tür hukuk aykırılıklar yapılmış, e, hangi deliller taraflıca ya da tarafsızca toplanmış. Aslında hangi deliller toplanabiliyordu? Ya da hukuki niteleme doğru mu yapılmış? Daha basit olan bir suç daha e, ağır bir suç olarak mı gösterilmiş? Ya da yakalama ya da tutuklama koşulu yokken var gibi mi e, işlem yapılmış? Adli hata mı yapılmış? Bunları denetliyor. Dolayısıyla avukatın sürece katılması hem ee, uyuşmazlığın tarafı olan kişinin tam e, olarak sürece katılması, yani aydınlatılmış haklarını ve yetkilerini öğrenmiş e, hukuki olanakları yapabileceklerini öğrenmiş, bunlar içinden bir ya da birkaç tanesini kendi özgür iradesiyle seçerek e, avukatı ile beraber taktik ve stratejik geliştirmiş etkili aydınlanmış özne yani nesne muamelesi görmeyen uyuşmazlığın gerçekten etkili tarafı olarak sürecek katılmasına olanak sağlanan bir kişi haline geliyorlar. Eğer kişi hukuk yardımı almazsa hem adli yardımlara göz yumulmuş olabiliyor, hem hukuki hatalar denetlenmemiş oluyor, hem de kişinin lehine olan e, delilleri ileri sürmesi, hakkındaki iddia ve delil tam olarak öğrenmesinin önünde birtakım engeller oluşuyor ve süreçte e, hatalar e, daha yüksek oranda karşımıza çıkıyor. Yani avukatlar hem demir hem koruyacak. Biraz evvel, biraz evvel söylediğiniz gibi yani çok iyi bir kasap olabilir, çok iyi bir terzi olabilir, çok iyi bir marangoz olabilir. Nasıl çok iyi bir terzi, nasıl çok iyi bir marangoz, çok iyi bir işte efendim demirci veya başka bir meslek sahibinden mahkemeye çıkıp yargıçlık yap. İşte, şu soruşturma dosyasını takip et, savcılık yap diyemiyor isek ve denilmiyor ise o zaman herhangi bir kişiden de avukat olma veya avukatlık yapma imkanı yok. Eskiden dava vekilleri varmış avukatlık faaliyeti ama onlar da belli tecrübeleri kazanmış kişilerden. Çünkü ancak donanımlı bir hukukçunun ve hakimlik yapabilme yasal ve hukuki e, nitelikleri olan bir kişinin hakimlik yaptığı ancak savcılık e, için yasal ve e, donanımı e, olan bir e, kişiyle savcılık faaliyetleri yürütüldüğü gibi tıpkı e, bunları bu donanımlara sahip bir avukatlıkla e, yargılama faaliyeti yapılabilir, hak arama faaliyeti sürdürülebilir ki Yine sizin söylediğiniz gibi çatışma değil, bunlar arasında doğru bir çelişme yani diyalektik bir faaliyet olsun ve adalet ortaya çıksın. Ama bunları yaparken de devlete öyle bir e, görev ve sorumluluk da verilmiş ki, işte Avukatlık Kanunu'nun 58 ve 59. maddelerinde, Hakimler ve Savcılar kanunun 82. maddesinde, 89. maddesinde e, hatta e, işte noterlik yasasının 123 ve 124. maddelerinde bunların yani avukatların hakimlerin, savcıların hatta işte bir anlamda yargılama faaliyetinde önemli işlevleri olan noterliklerin görevlerini yaparken işledikleri suçlarla ilgili bir soruşturma izni e, e, Arınıyor. Alınması evet. gerektiği yasal düzenlemeler getirilmiş ki bu izinler olmadan e, muhakeme sürdürülemez, soruşturma sürdürülemez. Ve bunların yapılmasının, bunların sağlanmasının sebebi de yani bu e, düzenlemelerin yapılmasının sebebi de e, avukatlarla ilgili olsun, hakim ve savcılarla ilgili olsun, noterlerle ilgili olsun. Bir suçun işlenip işlenmediği meselesi değil. Böyle bir soruşturmanın ya da konuşturmanın e, sürdürülmesinde kamusal bir yararın olup olmamasını araştırmak ve bu izinler olmadan e, muhakemenin veya soruşturmaların sürdürülmemesi. İşte bunlar da e, e, gerçek bir yargılama faaliyetinin, adil bir yargılama faaliyetinin sürdürülmesi açısından önemli. Bu güvenceleri sağlamadığınız zaman özellikle avukatlar açısından söyleyelim ki avukatın korkusuz bir şekilde çekinmeden müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini çözünür. E, Koruyabilme imkanı yok. Bu nedenle hatta ağızlarından çıkan söz suç mudur değil midir diye korkmadan bunları yapabilmek için e, ceza yargılamasının 128. maddesinde yargı mercileri veya eskiden böyle değildi eski kanunda idari makamlar nezdinde yaptıkları yazılı veya sözlü başvuru iddia Savunmalar yazılı ve sözlü kapsamında kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde ceza verilemeyeceği söylüyor. Bunun amacı avukatı korumak değil, orada temsil ettiği kişinin haklarını ve menfaatlerini korkmadan, çekinmeden çelişmenin yapıldığı muhakeme faaliyeti içinde ileri sürebilmek ve yürütebilmek. Evet zaten Anayasa Mahkemesi de 71 ve 77 tarihinde verdiği çok kaç yıl olmuş bakın kararlarla. Eğer adli mekanizmanın pürüzsüz işlemesini istiyorsak yetenekli kişilere hukuki yardım sunma konusunda yetki vermeliyiz. Bunlar da avukatlardır diyor. Yine Danıştay da avukatların bu konumunu kabul ediyor. Birleşmiş Milletler Havana Kuralları da devlete hem baroları hem de avukatları koruma Onların bağımsızlığını, dokunulmazlığını koruma görevi veriyor. Çünkü adalete erişimin güvencesi olarak görüyor avukatları. Moral kuralları da e, herkes için adaleti, herkesin adaleti eşit, eşit şekilde ayrım gözetilmeksizin, maddi durumuna bakılmaksızın ulaşmasını istiyor. İnsan Hakları Mahkemesi avukatın e, adil argılama bakımında temel, kilit bir konuma sahip olduğunu kabul ediyor ve türün kuralları ise avukatların hem bir araç olduğunu söylüyor hem de avukatların ellerinden gelen her şeyi müvekilleri için yapmaları gerektiğini söylüyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi avukatın çekinmeksizin herhangi bir baskı altında kalmaksızın görevini yapabilmesi için dokunulmazlık sağlanıyor kendisine kişisel e, imtiyaz için değil. Şimdi ele alacağımız anayasa mahkemesi kararı da bu e, avukata mesleğinden dolayı sağlanan imtiyazın haklı mı haksız mı bir şekilde ihlal edilip edilmediğini tartışıyor lerseniz Bilal Çebi kararına gelelim. İsim gizlenmemiş. O yüzden avukatın ismi Bilal Çebi. Olay Samsun'da geçiyor. E, tam 11 sene e, tam, tam 3 sene önce 11 Kasım 2019'da Samsun'da avukat e, adliyeye girerken orada da bir turnike konuşlar girişe. E, kişilerin çantalarını X-ray cihazından geçirmeleri ve kimliklerini okutması gerekiyor ama o o gün turnike bozukmuş. E, genel uygulama olarak engeller için bir yan e, bölüm var. E, o bölümden avukatlar kimliklerini göstererek geçiyorlarmış. Bu avukat arkadaşımız da e, görevli polis memuruna kimliğini göstermiş, e, geçmiş engelli kapıyı açmış, e, engelleri ilişkin e, açılan kapıyı oradan geçmiş, e, kapıyı kapamış, e, geçmiş ama e, polis memuru biraz ilerlemiş avukat arkadaş, içeriye doğru yürümüş, duruşmasına gidecek. Oradaki polis memuru avukat arkadaşı yanına çağırmış. Lütfen gelin kapıyı kapayın diye. O da kimliğinizi bir daha gösterin. O da demiş ki ben kimliğimi gösterdim. Siz de kimliğime baktınız. Avukat olduğunu gördünüz. Ben geçtim. Şimdi ne istiyorsunuz? Benden kapıyı kapamanız lazım. Demiş avukat arkadaş kapıyı kapamış. Bu sefer de kapıyı kilitlemesi gerektiğini söyleyince polis memuru. O da demiş ki sen keyfi davranıyorsun benim avukat olduğum belli bir daha kimliğini göster demiş e, polis memuru bir daha kimliğimi göstereyim sen kimliğimi gördün ben öyle geçtim böyle bir tartışma olmuş aralarında avukat arkadaşla ben bir daha kimliğimi göstermeyeceğim sen keyfi davranıyorsun ben duruşmana gideceğim sen beni haksız yere durduruyorsun görevini kötüye kullanıyorsun deyince iş büyümüş polis memuru kolundan çekiştirmeye başlamış avukat arkadaşı avukat arkadaşla sen, senin beni kolumdan tutup çekiştirme yetkin yok benim dokunulmazlığım var diye diletince de iş büyümüş. Avukat arkadaş e, karakola yani adliye içindeki polis noktasına polis tarafından götürülmüş. Diğer polisler de olay yerine gelmişler. Avukat arkadaş e, avukat hakları merkezine başvurmuş ve avukat hakları merkezinden avukatlar gelmişler. tabii bu arada 15-20 dakika süre geçmiş. E, avukat arkadaş oradaki polislere demiş ki ben avukatım gösterdim. Kim ama keyfi davrandı. Avukatlar merkezinden avukatlar geldikten sonra da e, avukat arkadaş kimliğini yeniden göstermiş ve tutanak tutulmuş hem avukatlar arasında hem polislerin kendi arasında iki tane tutanak tutulmuş. Bu iki tutanakta da saat 09.05'te ilik müdahalenin yapıldığı, 09.25'te de yani toplam 20 dakika sonunda da avukatın yeniden kimlik gösterdiği ve ee, avukat olduğunun anlaşıldığı ortaya çıkmış. Çünkü polis memuru diyor ki e, e, sen bana git lan işine dedin. Sen benim kim olduğunu biliyor musun dedin. Ben de görev başındaki bir kamu görevlisiyim. Sen bana e, kötü davrandın diyor. Avukatta da, hayır sen bana şaklabanlık yapma dedin diyor ve e, avukat hakları merkezinden gelen avukatların düzenlediği tutanakta da polis memurunun avukata karşı kaba davrandığı ve bu kelimeleri söylediği e, tutanakta belirtiliyor. Aynı şekilde e, polislerin tutu, tutanakta da avukatın agresif olduğu, e, sinirli olduğu e, ileri sürülüyor. Bunun üzerine avukat arkadaşımız ne yapmış? E, şimdi bir tutanak düzenleniyor ama aslında TVSK'ya baktığımızda e, durdurulan kişilerin durdurulmasından sonra bir tutanak düzenleme görevi yok avukatın. E, şey Polis memurunun Avukat arkadaş avukat hakları merkezini niye çağırıyor? Bir tutanak düzenlenmesini ve haksız yere durdurulduğunu kendisine keyfi muamele yapılarak dokunulmazlığının engellendiğini ortaya koymak bakımından. Burası çok önemli. Eğer avukat hakları merkezi gelmeseydi polis memurları kendi aralarında avukatı suçlayan bir e, tutanak belki düzenleyeceklerdi. Hep öyle oluyor çünkü. Ama avukat hakları merkezinden gelen avukatlar da tanıklık ederek poli, e, polislerin avukatı durdurduğuna ilişkin bir tutanak düzenlenmesini sağlamışlar. Bu tutanağın düzenlenmesinden sonra bir kanun yolu düzenlenmediği için avukat arkadaşımız e, 2019 yılının sonunda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuş. E, fakat ondan sonra olmuş e, suç duyurusunda bulunmuş e, bu polis memuru hakkında. Eee Savcılık ne yapmış? Ee, olay yerini gören kamera kayıtlarını getirmiş, tanıkları dinlemiş. Gerçekten de kamera kayıtlarına bakıldığında avukatın turnikeden geçemediği, turnikenin bozuk olduğu engelleri e, tahsis edilen yerden geçtiği, geçerken polis memuruna kimliğini gösterdiği, polis memurunun bu kimliği gördüğü ama kapının açık kalmasından sonra avukat içeri girdikten sonra avukata bir müdahalede polis memurunun bulunduğu, avukatın e, ben niye kilitleyeyim zaten biraz sonra başka avukatlar da gelecek e, yine oradan geçecekler dediğinin ortaya çıktı. yani polis memurunun keyfi davrandığı e, ilk işlemde aslında avukat olduğunu geçen kişinin gördüğü ortaya çıkmış. Buna rağmen Samsun Cumhuriyet Savcılığı diyor ki e, burası bir e, adli hizmete tahsis edilmiş kamusal e, görev icra binadır. Gerçekten de burası doğru PVSK 9. maddenin 7. fıkrasına, sondan bir önceki fıkrasına baktığınızda bir polise yetki tanındığını görüyoruz. Hepimiz hatırlayalım. 2007 yılında Anapartalarda bomba patlatılıp Genelkurmay Başkanı'na suikast yapılacağı iddia edildi. O bomba patlamasından sonra ölüm ve yaralamalar oldu ve PVSK hem AKP'nin hem de CHP'nin el birliğiyle değiştirildi. Bu tür kamusal binaları korumakla görevli düz polis memuruna Gerekli olduğunda, kamu binasını kurmak için ama gerekli olduğunda e, elle önce x-ray cihazıyla, x-ray cihazı e, yeterli değilse, el dedektörü yeterli değilse gerekirse elle insanların üstüne arama yetkisi verildi. Ama bu avukatların üstünü arayacağına ilişkin tabii ki istisnai koruyucu hükmü engellemiyor. Bu, e, maalesef e, Cumhuriyet Savcılığı diyor ki, e, PVSK 9'a göre polisin elle arama yetkisi dahi var. Dolayısıyla kanundan kaynaklanan görevini icra ediyor, görevini icra etmek için kimliğini sormuştur, durup dururken sormamıştır diyor ve kolundan çekmesini de avukatın görevinin gerektirdiği zor kullanma yetkisinin içindeki bir ölçüllük içinde görüyor ve takipsizlik veriyor. Bu takipsizlik kararına avukat arkadaşımız itiraz etmiş ama Samsun Suç Ceza Hakimi bu itirazı reddetmiş ve dolayısıyla hukuk arkadaşımız bunun üzerine 2021 yılında bir kere daha bireysel başvuruda bulunmuş. Ee, Anayasa Mahkemesi bu iki bireysel başvuruyu birleştirerek yaptığı değerlendirmede TSK kanunlarını tek tek sıralıyor. Evet diyor polisin bu tür yetkisi var. Durdurma yetkisi var, kimlik sorma yetkisi var, kamusal binada koruma yetkisi var. Ama bu olayda sorun Polis memurunun durdurma ve kimlik sorma yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığından kaynaklanmıyor diyor. Ben kamera kayıtlarına baktığımda e, polisin e, avukatın gösterdiği kimlikten kişinin avukat olduğunu anladığı ve geçmesine izin verdiği sonrasında kapının kapatılmasından kaynaklanan bir taraflar arasında uyuşmazlık yaşandığı ve polisin avukatı e, gereksiz yere yeniden kimlik göstermeye zorlayarak Anayasa 19'da düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından 20 dakika mahrum ettiği ortadadır. Kısa olması sürenin önemli değildir. Avukatlar görevlerini icra ederken dokunulmaz durumdadırlar. Avukatlık kanunu 58 kendilerini korumaktadır. Bu avukat laf olsun diye e, gitmemiştir. Görevini icra etmek için adliye binasına gitmiştir. Dolayısıyla e, polisin yaptığı işlem keyfidir. Kişi özgürlüğü güvenliği ihlal edilmiştir demiş ve avukatın takımatları bini reddetse de e, hakkı bakımından bir e, sınırlamaya, haksız sınırlamaya uğradığını söyleyerek e, ihlal kararı vermiş ve dosyayı tekrar Samsun Suç Ceza Mahkemesi hakimliğine yeniden bir değerlendirme yapmak üzere yollamış. Olayı böyle özetleyebilirim. Evet, o zaman şimdi bir aradan sonra yeniden programa devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı Aynur Tunca Yazgan'la beraber Bahri Belen'le devam ediyor. E, Aynur Hanım bu e, Anayasa Mahkemesi kararı özellikle e, avukatların e, yargı görevi, avukatlık faaliyeti sırasındaki dokunulmazlıklarının önemi açısından ve bu konudaki yargı e, Kriterlerin belirlenmesi açısından önemli. Ee, hakikaten e, bu avukatlar için olduğu kadar biraz evvel söylediğim gibi e, yargıçlar içinde, hatta savcılar içinde ve hatta noterler içinde var. Ve bunlar çok önemli. Uluslararası planda da e, yine sizin söylediğiniz havana kuralları var. 18. madde e, özellikle e, havana kuralları açısından ki bu 27 Ağustos 1990, 27 Ağustos'ta 7 Eylül arasında devam eden Havana e, toplantısının arkasında kabul edilmiş avukatlığın rolüne dair Havana kuralları içerisinde 18. madde. Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle ve müvekkillerinin davalarıyla özdeştirilemez deniyor. Yine e, 2006 tarihli Birleşmiş Milletler. Bangalore e, ilkeleri, e, 2005 tarihli e, Macaristan'da yapılan Budapest'te e, yargıçlara ilişkin e, düzenlemeler, bunlar da yargıç ve savcılarla ilgili devletin pozitif yükümlülüklerini, tabii ki hakimlerin, savcıların, havana kurallarında avukatların uyması gereken e, kuralları e, tespit ediyor. E, bu güvenceler aslında sonuçta e, yargıcın, savcının ve avukatın güvenliğinin ötesinde, bunların faaliyetiyle ortaya çıkacak yargı dediğimiz uyuşmazlığı sona erdiren işte Kunter'in söylediği gibi yargıyı bir şekilde baltayla kesip sonuçlandıran, kesinleştiren e, bir yargıya yuftaşın saygı duyması için. ...onların bağımsızlıklarıyla e, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler. Evet, aynı Hanımcığım. Evet, ben bir karardan daha kısaca bahsetmek istiyorum. E, aslında deminki kararda dikkat edin... ...anayasa mahkemesi avukatın durdurulması ve kimlik sorulması ile ilgili bir değerlendirme yapmaktan kaçınmış. Belki bir başka başvuruda avukatların adliyeye girerken durdurulması ve kimlik sorulması ile ilgili de değerlendirme yapması lazım. Acaba üssü aranamayan bir avukat durdurulabilir mi? Kimliği sorulabilir mi? Kimliğini göstermezse ne olur? Ayrı bir tartışma olarak aslında kalmış. Ee, ama bir başka sınırlama daha yapılıyor avukatlar hakkında. Eğer bir avukat hakkında, kendisi hakkında e, TCK 220 ya da 3142'den yani örgüt e, üyesi, yöneticisi olmak suçlamasıyla yardım etme suçlamasıyla bir dava açılmışsa ya da terörle mücadele kanununda düzenlenen suçlardan dolayı bir dava açılmışsa e, o avukatın bu tür suçlarla ilgili diğer davalarda müdafilik ve vekillik yapması yasaklanabiliyor. Bu tabii ki avukatın mahkemeye karşı bağımsızlığını sınırlayan e, bir yetki. Eskiden böyle bir yetki yoktu. E, bir kere getirilmişti sonra geri alınmıştı sonra maalesef 2005'teki ee, yeni kodifikasyon içinde ee, bu yetki yeniden tanındı. Ama şuna dikkat edin, avukat hakkında bu tür suçlardan dolayı soruşturma açılması yetmiyor avukatın yasaklanabilmesi için. Koğuşturma açılması, yani kamu davası açılması gerekiyor. Çünkü kamu davası açılabilmesi için basit derecede şüphe yetmiyor. Ee, %90'a yakın suçlu olduğunu gösteren, yeterli derecede suç elde edilmişse e, teorik olarak kağıt üzerinde dava açılabiliyor. Uygulamada çok daha kötü dava e, koşullarının e, uygulandığını yani avukatların güvencelerine itibar edilmeden haksız davalar açıldığını biliyoruz ama teorik olarak avukatlar hakkında ya da herkes hakkında çok güçlü deliller varsa kamu davası açılabilir. Aksi masumiyet karinesi korunamaz. Ama eğer bir avukat hakkında örgüt suçlarından, terör suçlarından dava açılmışsa ve savcı talep eder ise, avukat hakkında sadece bu tür suçlarla yargılanan diğer kişilere avukatlık hizmeti sunmasının yasaklanacağını ve bu kişilerin ceza infaz kurumunda gidip kişilere ziyaret edemeyeceğini ve karakollarda, savcılıklarda, mahkemelerde avukatlık görevini ifade edemeyeceğini biliyoruz. Bu olay da Bursa'da geçmiş. Ben R'ye diyeceğim, meslektaşımızın adını söylemeyeceğim. Arkadaşımız Bursa'da 2017 yılında ee, silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanmış. 10 ay kadar tutuklu kalmış. Sonra 2017'nin sonunda tahliye olmuş. Sonra 2018'de geldiğimizde 17 Nisan'da benzer bir suçtan bir kişi gözaltına alındığında müvekkili onunla ilgili olarak e, organize suçlar şurada müdürlüğüne gidip avukatlık yapmak istemiş, müdafilik yapmak istemiş. O ana kadar hakkında herhangi bir yasaklama kararı olmadığı halde ee, maalesef fiilen polisler tarafından o işleme avukat olarak girmesi, müdafilik yapması engellenmiş ve bu durum e, savcılığa bildirilmiş. Savcılık hemen ertesi gün e, avukat hakkında suç ceza hakimliğinden e, bir yıl süreyle bu çoğu suçlarda müdafirlik yapmasına ilişkin yasaklama kararı getirilmiş. Ama bu alınması sağlamış. Şimdi burada önemli olan müdahale edildiğinde avukat hakkında böyle bir yasaklama kararının olmaması. Ama... Yasaklama talebinde ve yasaklama kararında söylenen tek şey avukat hakkında benzer bir suçtan dolayı dava açılmış ve davanın hala açık olması. Başka bir eylemi gösterilmemiş avukatın. Yani bu suçtan yargılanıyor ama e, bu suçtan yargılanıyor olması onun masumiyet karinesine bir halel getirmiyor hakkında ne bir yanlış karar yok. Ne zamana kadar? Adil bir yargılama sonucunda hakkında mahkumiyet kararı verilip bu karar kesinleşinceye kadar. Aynen öyle. Buradaysa ilk müdahalede herhangi bir yasaklama yok. Yasaklama olsa bile hakkındaki dava henüz kesinleşmemiş. Yani hüküm bile kurulmamış. Yani bırakın hüküm kurulmuş, mahkumiyet verilmiş ve yasa yoluna gitmiş olsa ee, o da bizim için red dilenmiş şey ama hani farklı tartışmalar gündeme geliyor ama hüküm bile olmamış daha da devam ediyor. Ee, dolayısıyla e, burada bir sıkıntılı durum var ama tabii burada şuna dikkat edelim. Bu işlem yapıldığında o hal devam ediyor Türkiye'de. O hal KHK'larıyla da hatırlarsanız avukatlar hakkında kamu davasının açılması beklenmek sizin soruşturma açıldığında da e, yasaklama kararı getirilebileceği söyleniyordu. E, ama e, bu sonra kanuna da e, geldi. Ama Anayasa Mahkemesi avukatlar hakkındaki soruşturma açılınca yasaklama verilme yetkisini kaldırdı. Suç ceza hakimleri avukatlar hakkında böyle bir karar veremez. Bu avukatın hem masumiyet karinesine aykırı hem de e, avukatın Mesleki, mesleki durumuna aykırı adalet sistemi içindeki yerine aykırı dedi. Ancak kamu davası açılmışsa avukatlar hakkında bu tür bir yasaklama verilebilir. O da haklı bir neden varsa dedi. Çünkü bu olayda o hal sürerken verilen, suç hakim tarafından verilen bir kısıtlama var. Avukata yasaklama getiriliyor. Çünkü insanın mesleğini icra etmesinin yasaklanması ne anlama geliyor? Hem insan hakları mahkemesi hem anayasa mahkemesi bunu şöyle değerlendiriyorlar. E, kişinin mesleki yaşamını da özel yaşamının bir parçası olarak e, kopmaz e, bir parçası olarak görüyorlar ve avukatın özel yaşamına yapılan, herhangi bir kişinin özel yaşamına yapılan müdahaleyi gelişme hakkının ihlali olarak görüyorlar. Çünkü kişi mesleğini icra edemezse e, Para kazanamaz ki e, ekonomik olarak sıkıntıya girer, bağımsızlığını koruyamaz. Diğer insanların karşısında da hem bağımlı hale gelir hem saygınlığını e, yitirebilir. Saygınlığını yitirmese bile incinebilir. E, kendi kişisel e, hayatında onuru kırılabilir. O yüzden e, mesleğe yapılan müdahaleler de e, kişinin özel yaşamına bir ihlal olduğu için e, Anayasa Mahkemesi şuna bakıyor. Gerçekten bir meşru sebep var mı e, avukata ya da herhangi bir kişiye bu tür bir mesleki müdahalede bulunabilmesi için? E, demokratik bir toplumda bu kaldırılabilir bir müdahale mi? Ve yapılan müdahale orantılı mı? Bu olayda da demin söylediğim nedenlerle diyor ki e, avukat engellendiğinde hakkında bir yasaklama kararı bile yok. Sonra yasaklama kararı suç ceza hakimliği tarafından verilmiş. Oysa Anayasa Mahkemesi sonradan Türk Ceza Hakimi'nin soruşturmalarda bu tür yasaklama yapmasını e, masumiyet karinesinin ihlali olarak gördü. Evet bu olayda avukat hakkında devam eden bir kamu davası var. Ama avukat hakkındaki yasaklama kararında sadece hakkında bir kamu davası açılmış olması gösteriliyor. Avukatın bir ayrı ek eylemi gösterilmiyor. Yani avukatın kuriyelik yaptığına, görevinden kaynaklanan yetkililerini kötüye kullandığına, Kendisiyle benzer suç tiplerinde yargılanan diğer kişilere hukuki yardım sunarken görevini kötüye kullanacağına ilişkin bir tehlike ya da zarar verici eylemde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi, bulgu, belge, delil, iddia bile ileri sürülmemiş. Sadece soyut olarak davanın açılmasından bahsedilmiş. Bu ölçüsüzdür. Kanundan kaynaklansa bile bu yetki kamu davası bakımından kabul edilemez diyerek özel yaşamına müdahale olarak görmüş ve iler kararı vermiş. Bu iki karar da yine avukatın dokunulmazlığı ve bağımsızlığını koruyan önemli kararlar da bu şekilde özetleyebilirim. Evet, 13 bin teknik... lira da Bahravcım manevi tazminat ödenmesine avukata mesleğini <gülüyor> icra <hiç> edemediği için. <gülüyor> bu da için çok komik baraktı. ama evet şimdi aslında çok teknik bir konu ama çok kısaca şunu söylemek lazım. Savcılar genellikle kolluğun yaptığı soruşturmadaki suçu nitelemeye göre dava açıyor. Ve yani bu terör suçu, bu işte şu suç denildiği zaman bununla ilgili mutlak surette avukatın avukatlık faaliyeti sırasında suç sayılabilecek veya e, suç olarak nitelenebilecek eylemleri konusunda öncelikle bir e, izin şartı olduğu için bu izin şartları da çoğunlukla e, dikkate alınmadan avukatın bu dokunulmazlığı ihlal ediliyor. Yani bu e, sorun birazcık da buradan başlıyor. Oysa bu 58. maddedeki avukatla ilgili mesleki faaliyetini ya da avukatlığını yaparken işlediği suçlara ilişkin soruşturmanın izne tabi olduğu, kovuşturmanın hatta dava açmanın da izne tabi olduğu, bunda kamusal bir yarar olup olmadığının araştırılması gerekirken doğrudan şu suç işlemiştir diye açılan davalarda tabii ki bu özel denetim ceza muhakemesi şartı da e, ihlal edilmiş oluyor. Sorun da burada ve e, birçok e, avukat siyasi davalara girip girmeme konusunda ya bu adam işte şu örgütün lideri görünüyor veya bu adam şu örgütün işte e, kadrosunda görünüyor. Bu adam şöyle bir adam, bu adam mafya adamı gibi suçlamalar karşısında avukat bu kişinin işte Anayasa'daki hak arama özgürlüğü çerçevesinde haklarını korkusuzca koruyabilecek mi, koruyamayacak mı veya korumaya cesaret edebilir mi, edemez mi? Eğer bu konuda hem ulusal hem uluslararası güvenceler işlemiyor ve devlet bu konudaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmiyor ise, o zaman. Orada bir hukuk güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Devletin bu pozitif yükümlülüklerini yerine getirirken devletin yürütmesine yasamasına düşen görev aynı zamanda yargıya da düşüyor ve yargının da bunları gözetip bu iznin şartlarını dikkat etmesi ve bunları etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. Oysa işte birçok avukat arkadaş hakkında meslektaşımız hakkında işte diyelim ki Öcalan'ın avukatlığını yaptılar diye bir gecede 58 ilde soruşturmalar, gözaltılar yapılıp sonunda davalar açıldı. İşte Çağdaş Avukatlar Grubu başkan ve üyeleriyle ilgili siyasi davalara giriyorlar. İşte bunlar işte değişik yerlerde işçilerin davalarını giriyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polisin müdahalelerini e, ve karşı e, yapılan işkence suçlarına karşı davaya giriyorlar diye birçok avukat hakkında dava açıldı ve bu avukatlar hakkında da e, işte iki gün önce 2-3 e, gün önce ciddi ağır cezalar verildi Oysa bu avukatlarla ilgili hem bu izinler alınmadı hem de bu izinler alınsa bile bu avukatların yaptıkları avukatlık faaliyeti e, ciddi dayanakları olmaksızın e, suç olarak nitelendirildi. Oysa hakikaten bunlarla ilgili mesela ilk duruşmalarında e, bir hafta süren yargılama sonucunda tutuklamaları, avukat olmaları, kaçma şüphelerinin bulunmamaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararlar Tahliye karar verilmişti Cuma gecesi Cumartesi gün öğle bunlarla ilgili yeniden tutuklama istenildi ve aynı hakimler çok ilginç bir şekilde ya kendi imzaları kullanarak ya da onlar üzerinde devletin baskısıyla e, tutuklama kararları verildi. Bunlar gösteriyor ki avukatların siyasi davalar ya da belli kişilerin belli dosyaların davalarında görev yapmaları konusunda e, devlet üzerine düşen hele işte Havana Kuralları'nın 18. maddesindeki gibi avukatların görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle ve müvekkillerinin davalarıyla özdeştirilemeyeceklerine ilişkin e, güvenceleri sağlamıyor. E, yine başka yakında bir toplu davada e, avukatlar sırf avukatlık yaptıkları için Mahkum oldulara hem de ciddi mahkumet kararları verildi ki bütün bunlar aslında Türkiye'deki e, avukatlık faaliyetiyle ilgili ulusal ve uluslararası güvencelerin sağlanılmadığını gösteriyor. Ve zaten İstanbul Barosu'nun İnsan Hakları Merkezi'nin de e, tercüme ettiği bir e, şey var avukatların güvenceleri ve ilkelerle ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bir kararı var 2020 tarihli orada diyor ki parlamenterler meclisi avukatların adaletin etkili şekilde işleyişinde hayati katkılarını dikkate çeken avukatlık mesleği üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi hazırlanmasına ilişkin 2018 tarihli tavsiye kararını hatırlatmaktadır diyor ve avukatların müvekkilleriyle ve buna bağlı olarak müvekkillerinin siyasi ilişkileri ya da müvekkillerinin isnat edilen suçlarla özdeşleştirilemeyeceklerini ifade ediyor. Yine avukatların bireysel güvenliği ve özgürlüğüne karşı saldırılar genellikle hukukun üstünlüğüne saygı duyulmayan bir arka planda gerçekleştirilmektedir deniliyor. Avukatlar mesleki hak ve imtiyazlarını istismar eden müdahalelerde bulunması avukatların evlerinin ya da ofislerinin aranması, dava dosyalarıyla ilgili belgeler el konulması, yasa dışı olarak seslerin ve görüntülerin kayıt altına alınması, dava ile ilgili esas öneme sahip bilgilerin kendilerine bildirilmemesi, şantaj ya da seyahat dahil idari ve yargısal tacizlere maruz kalabilmeleri, avukatların müvekkillerine karşı açılan davalara tanık olarak bile çağrıldıkları, avukatlar mesleki faaliyetlerini yerine getirirken cezavi ya da müvekkillerinin tutuldukları yere alınmamaları. Avukat müvekkil görüşmelerinin gizliliği imtiyazlarının yok sayılması ve müvekkilinin bulunduğu yerle ilgili avukatın yetkilendirilmemesi gibi birçok sayıda kısıtlamayla karşı karşıyadır diyerek tehlikeye dikkat çekiyor ve hakikaten avukatların mesleki faaliyetlerine yönelik ki bu yargı faaliyeti önemli, asıl önemlisi hukuka aykırı müdahileler ve kötü muameleler avukatların haklarına, getirilerek, e, haklarına getirilecek daha büyük kısıtlamalara gerekçe olabilecek terör, organize suç veya kara para atlamayla mücadele kapsamında bile olsa bunlara karşı gerekli ulusal güvenceler sağlanmalıdır diyor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2020 tarihli bir kararında. Şimdi bunlar da gösteriyor ki bu tespitler sadece e, yani e, Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da bunlar e, bu tür ihlaller var ve onun için e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi böyle bir ilke kararı almaya çalışıyor ama bunun en çok ihlal edildiği yerlerden birinin Türkiye olduğunu, adil ve etkin bir yargının ve dolayısıyla sonuçta hukuk güvenliğinin sağlanması için özellikle avukatların bu ulusal ve ulusal üstü güvencelerinin sağlanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Evet haklısınız. Artık programımızın süresi bittiği için çade davasının ayrıntılarına giremeyeceğiz. Belki bir başka programda konuşmak lazım ama evet. şunu biliyoruz. 2013 yılında e, açılmıştı ilk dava. Bazı eylemler için zaten zaman aşımı süresi dolmuştu. E, şu an içinde hem kanun yolu bakımından hem zaman aşımı bakımından e, verilen e, kararın içinde bir yıl tartışılması gereken teknik unsur var. Bunları bir başka programda konuşacağız. Ben bugün için herkese hoşça kalın diyorum. Evet hoşça kalın. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ee, başta e, teknik ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Herkese de hoşça kalın diyelim.